Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed Sallu ala Şefii Zunubina Muhammed Güzeller güzeli, güzel Mevlamın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 neden sonra dostlar? Hani bir gelici olur size, değer ve kıymetine göre size önceden haber gelir? Mesela ben aciz ziyaretinize gelsem, bir gün öncesinden haber veririm belki, çünkü basit bir insanım. Ama çok kıymetli, çok değerli, çok esasi bir misafiriniz gelecek olsa, aylar öncesinden size haber verilir değil mi? Geliyor diye bir gelişle gelir. Öyle bir geliş ile geleceğini size haber verir ki, aylar ötesinden, siz de başlarsınız ta o zamandan kendinizi hazırlamaya, da o zamanlardan misafire, hoş geldin, sefa getirdin demek üzere, bir geliş ile gelmesi adına. Ve sonra gelen verdi, kapımızı çaldı ve şu anda içerisine girebildik. Hani daha iki ay öncesinden bir sesleniş ile gelmişti. Sevgililer sevgilisi daha üç ay öncesinden gelişinin duasıyla bize haberler salıyordu. Allahümme barik lena fi recebe ve şe'bâne ve bellegina ramazan diyordu. Şaban'ı vereceği bizim hakkımızda mübarek kıl Ya Rabbi. Bizi de Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diyordu. Evet gelen gerçekten tam bir gelişle geliyordu. Sığındığım zatı Hakk'a gel gidelim. Hemen ile Allah gel gidelim, Yüce dergahına yüzler sürelim. ''Garibiz, kimsemiz yoktur diyelim aziz gel hemen seyr ile Allah diyelim aşıkların aşkının zirveleştiği zaman dilimi kalplerdeki aşkın dile vuran tezahürünün hayata yansıyışının mevsiminin gelişi kapımızı dayanıp çatı veriyordu Evet Ramazan'dan bahsediyoruz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan arınmak ile Rabbimizin affına ulaşmak olduğu hadislerde bize bildirilen, içinde bin aydan hayırlı bir gece bulundurmasıyla özel bir hassasiyet taşıyan, sevgililer sevgilisinin o aya ulaşıp sonuna da kavuştuğu halde, günahlarının hepsinden arınmamış olanın vay haline diye buyurmuş olduğu ayın içerisine girdik. Rabbim bu ayın tüm esrarını, hakikatini anlayıp, hayat programını bu ayın özel sistemiyle kurabilenlerden kılsın bizleri duasıyla, bugünkü sohbetimizi de başlayalım. Ey iman etmiş kullar! Oruç sizden önceki ümmetlere yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Ta ki bilesiniz, nefsinizi haramlardan koruyup muttakilerden, canınızı haramlardan koruyup muttakilerden, ruhunuzu haramlardan koruyup muttakilerden, Aşk iklimine dalanlardan Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Allah'ım Sana aşığım Allah'ım Sözü ile Tüm kainata la çekip illallah diyenler Olasınız Buyuruyor ya Bakara suresinin 185. ayetinde Rabbimiz Oruç Canın istediği meylettiği, arzu ettiği şeylerden imsak ile iftar arasında yapmaktan kendini uzağa tutmak olarak olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki Allah azze ve celle neden özel olarak böyle bir ay ile orucumuzu, oruç ibadetini bize tahsis etmiş olabilir sizce? Ne dersiniz? Hani Buradaki maksat şüphesiz bir sebebe binaen gerçekleşmiştir. Allah hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Halk ettiği, emir buyurduğu ve yasakladığı her şeyde ama her şeyde bir incelik ve bir rahmet muhakkak ki bulunmaktadır. Öyleyse, acaba Ramazan hikmeti ne ola ki? 11 ay boyunca uyanamayan insanlar, Uyansın diye mi gönderildi bu ay bize hediye olarak acaba ne dersiniz? Bir anlık dünyevi telaşlar neticesinde kendini bazen kaybeden, bazen kendini unutan, bazen aynanın karşısındaki kişiyi bile tanıyamayacak duruma gelen insan kendine bir gelsin diye mi acaba ne dersiniz? Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Evet. Bu ay onun için gönderildi. Hani hadis-i şerifte buyuruluyor ya, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur. Aman yarabbi! Bütün hadis kitaplarına baktığınız zaman, hadis kitaplarının ilk hadisi, اِنَّمَ bir niyettir. Ameller, niyetlere göre değer kazanır, hadisidir. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah'a ve Resulüne, kimin hicreti de kazanacağı bir mala, bir mülke, bir rütbeye, bir ünvana, bir kadına vesaire bir zevke ise, onun hicreti de onlarıdır buyurulmasının hikmeti. Ramazan'la beraber paralel değil mi sizce? Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin, hiç kimsenin, hiçbir varlığın, ibadetine ve kendisini anmasına ihtiyacın olduğunu söylemek mümkün değildir. Ki zaten Allah Azze ve Celle'nin kendisinin yarattığı kullar vardır, melekler. Efendimiz buyurur ki Allah öyle melekler yaratmıştır ki, yaratıldıkları günden kıyamet gününe kadar, kıyamet gününe kadar alınları secde de Allah'ı anarlar. Subhan Rabbiyele ilâ. Subhanallahi ve bihamdihi ve subhanallahi'l azim derler. Rablerini anarlar. Kendilerine can veren, kendilerine hayat veren Rablerini anarlar ve kıyamet günü başlarını kaldırdıklarında: "Allah'ım! Affet. Sen tüm noksanlıklardan münezzehsin. Subhaneke ma abednake hakka ibadetik. Seni bilip sana hakkıyla kulluk edemedik." derler. Evet, ne cennet ne de cehennem amellerimizin karşılığında verilmez dostlar. Niyetlerimizin karşılığındadır. Ancak amel niyetin belgesidir, amel niyetin onaylanmasıdır. Ayet-i de ne buyuruyor hatırlıyorsunuz? Ey kullarım, sizin kestiğiniz kurbanların ne derileri ne kanları, ne de vesaire faydaları bana ulaşmaz. Bana ancak sizin kalbinizde bana olan aşkınızla, Bana olan saygınızla, Bana olan bağlılığınızla, Lebeyk Allahumme Lebeyk, Lebeyke la şerike leke lebeyk, İnne lehamde ve nîmete leke vel mulk la şerike lekidib, ''Emret Allah'ım, buyur Allah'ım, sen böyle mi istedin Allah'ım, bağış üstüne Allah'ım deyip samimi olarak bağlanmanız ki buna takva diyoruz.'' Yani kalbin tüm cüz'ileriyle Allah'a aşk ile kavrulması ve bütün hayatın bu aşk üzere tanzim edilmesiyle ulaşılabilecek makam olan takvadan başkasının Allah'a ulaşmayacağını paylaşıyorduk. ''Allah'ım sen bizi sevdiğin için yarattın.'' Sen bizi değerli kıldığın için yarattın. Sen bizi değer verdiğin için insan olarak gönderdin. Ve sen bize değer verdin için halifen yaptın. Halifetullah olduk yeryüzünde. Senin namınla alıp, senin namınla vermek, senin namınla yaşayıp, senin namınla hayatı tamamlamak için. Ve biz de, Dil ucuyla seni seviyorum demiyoruz da Bütün lisanı halimiz ile Bütün cüz ilerimizle Sana aşığız Allah'ım Emrin baş üstüne demektir bu ibadetler ameller Ve Ramazan aslında Yani bize kullarım hitabıyla Şefkat ve merhametle yaklaşan Rabbimize Allah'ım bize seni çok seviyoruz Nasıl sevmeyelim ki? Hayat veren sensin. Şu çevremizdeki doğayı yaratan, yeri göğü ve arasında bulunan her şey yaratan, ve bir düzen üzere yaratan, yaşamamız için imkanlar yaratan, yaşamamızı mecbur kılmayıp, yaşam boyunca ettiğimiz her şeyden bir haz, bir zevk, bir tat bizlere sunan Allah'ım. Seni nasıl sevmeyeyim ki? Beni yarattın. En güzel hediye, Hayatı verdin ve bununla beraber küçücük çocukken daha ayakta duramadığım zamanlarda anne baba adı altında iki şefkatli bakıcı yarattın bana Allah'ım ve sonra ihtiyaçlarıma gidersin diye ağaçlar ormanlar çeşit çeşit hayvanlar ile benim hizmetime sundun Allah'ım nasıl seni sevmeyeyim deyip lebbeyk Allahum lebbeyk deyip Allah'ım emrin başımın üstünde deyip Allah'a koşmaktır amel. Allah'ın kullarım hitabına Ya Rabbim demektir amel. Namaz da aynı şekilde. Oruç da aynı şekilde. Hac da aynı şekilde. Zekat da aynı şekilde. Allah'ın bize olan sıcaklığını ve yakınlığını Allah'ın bize olan rahmet, şefkat ve merhametine cevap vermektir. Öyle bir ay içerisindeyiz ki Sevgiler sevgilisinin ifadesiyle Allah'ın bize olan bu sıcaklığının bu sevgisine en güzel cevabın verilebileceği bir ay içerisindeyiz. Çünkü en ufek bir taat diğer ayları kıyasla kat kat daha da değerlendirileceği buyuruyor. Efendiler, Efendisi! Allah Azze ve Celle kullar Eles Meclisi'nde, Ruhlar aleminde yapmış olduğu sözü tazelesinler diye böyle bir ay imkanı sunuyor bize. Eles Meclisi'ni hatırlayalım mı? Bütün ruhlar toplanmış. Herkes orada. Herkes. Ama herkes. Ve alemlerin Rabbi. Yerin göyun ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbi Allah. Bütün kullarına hitaben... Elestü bir rabbikum Elestü bi rabbikum Ey kullarım ben sizin Rabbiniz değil miyim Bela ya Rabbi Bela Evet ya Rabbi Şüphesiz ki ya Rabbi sözünün karşılığında dimdik olmaktır Ramazan aslında o sözleşmeyi tazelemektir. On bir ay boyunca bazen yapılan hatalardan arınmadır aslında. On bir ay boyunca bazen yapılan, unutulan eksikliklerin düzelmesidir aslında bu Ramazan. Ramazan arınma ayıdır aslında. En büyük dostun, en büyük sevgili Allah'ın, Cennet için yaratmış olduğu biz kullarını yeniden cennete çağırmasının, anlaşmasının bir tazelenme ortamıdır aslında Ramazan. Allah bunu buyuruyor aslında, kullar silkelensin diye. Ben sevdiğim için yarattım, onları yarattığım için de Kur'an, kitaplar gönderdim, peygamberler gönderdim. Peygamberlerin açıklamış olduğu ölçüleri kıyamete kadar tebliğ edecek alimler gönderdim ve fırsat zamanları verdim ve bu fırsat zamanlardan Ramazanı lütfettim diyor. Daha ne yapsın Rabbimiz dostlar? Akıl verdi, ayetlerini de düşünün dedi. İlk emri, ilk iletisi, ilk öğretisi, oku olan, bir medeniyetin mensubu olan bizlere, İslam'a, İslam'a tabi olanlara ve İslam'ı duyanlara araştırın dedi. Bakın kainattaki eserlerime. Size aynı şekilde denilse ki size gördüğünüz her şey boş boş yaratıldı. Üzerinizdeki elbiseleriniz kendi kendine oldu. Yaşadığınız evleriniz kendi kendine oldu. Hayır. Her şeyin arasındaki ölçüyü edebilecek bir akıl verdi. Düşünülsün diye, hakikate koşulsun diye, rahmete koşulsun diye, kul var gerçekleştirilsin diye. Daha ne yapsın Allah? Daha ne yapsın? Rahmeti sunduktan başka ne yapsın? Kullarına her sene... Çeşitli bahanelerle aslında sadece bunlar değil çevremizdeki eşlerimizin dostlarımızın halleriyle aslında gözümüzün önünden giden cenaze arabası benden ders çıkar demiyor mu aslında bize? Bir gün sen de bu hale geleceksin ve bir gün dünyayı sen istemediğin halde dünya seni bırakacak. Dünyada yaptığın bütün çalışmalar, dünyadaki bütün dostların sevdiklerin toprak üstünde... Sense tam tersi altında olacaksın diye bize uyarılar da bulunmuyor mu? Ya peki hoca efendiler, Her gün ey sıkıntı, dert ve tasada bunalan insanlar, Ey çare arayanlar, Ey dertlerine deva, Sıkıntılarına şifa arayanlar, Hayya <gülüyor> alessalâ, koşun Allah'a, Namaz Allah'a koşmaktır, Namaz Allah'a uslattır, ''Namaz Allah'a miraçtır. Koşun Allah'a ki hayya ilel felâ.'' ''Aşk'a ulaşasınız, rahmete ulaşasınız, dünya ve ahiretteki tüm sıkıntılarınızın devasını bulasınız.'' ''Bunlar hep bize uyarı değil mi? Günde 5 vakit bize bu uyarıları yaptırmıyor mu?'' Her gün haber bültenlerini izlediğimizde, gazete ve dergileri okuduğumuzda ölüm haberleri vesaire akıbetlerin haberleri bizlere bir uyarı değil mi dostlar? Peygamberlerin hayatları, önceki gelen kitaplar bunlar uyarı değil mi? Allah bu uyarıların karşısında Ramazan gibi artık tamamen sözleşmenin her maddesinin lehimize olmuş olduğu bir anlaşma sunuyor yeniden. Söz verdim Allah'ım sana. Söz veriyorum Allah'ım, her şeye tövbe, tüm yanlışlıklara tövbe, tüm eksikliklere tövbe, tüm yanlışlıklara tövbe. Senin benim aleyhime olduğu için yasaklamış olduğun buna rağmen nefsimin aşırılıkları sonucunda yapmış olduğum haramların hepsine tövbe. Allah'ım tövbe. Allah'ım. Ramazan ayına bu ismi neden vermiş biliyor musunuz dostlar? Suyuti'nin eserinde bir hadisi şerif var. 2596. hadis. Karıştırırken hadis kitaplarını sizlerle paylaşmak için... ...Buhar-ı Müslim Tirmizi'ne say Ebu Davud vesaire hadis kitaplarını... ...Ramazan ayına diyor sevgililer sevgilisi... ...bu ismin verilmesinin sebebi... ...günahları yakıp erittiği içindir. Yani günahlar yanıp erisin geriye tek bir şey kalsın. Ah seni takvim üzerine kulum. Kendisini ilk yarattığım şeklinde tertemiz, ruhu temiz, bedeni temiz, kalbi temiz, her şeyi temiz. Dünya ve ahirette böylece temiz olsun kulcuklarım diye. Ne kadar büyük bir yaklaşım. Kullar ne kadar inkar edenler olsa da bazen ve bazen ne kadar bilerek hatalar yapılsa da bazen. Allah Hepinize Kabe'ye gitmeyi nasip eylesin. Gidenler gözlerinin önünde canlandıracaklar. Kap kara Kabe'nin örtüsünün üzerinde... ...bembeyaz yazılar vardır. Parlak, nur misali yazılar. Kapkara şekilde Kabe'ye gelenler... ...aydınlansın diye yazılmıştır o yazılar. Ve orada şöyle seslenir Allah tüm kullarına... ...la teqnetu mir rahmetillah. Ne kadar büyük bir hitap. Allah seslenirken... Ey filanca ya da ey isyankar ya da ey asi ya da ey kendisine nimet verdiğim halde bana inkar ile nankörlük eden kişi demiyorum. Dikkat eder misiniz hitaba? Düşünün çocuğumuz bir hata yaptığında ya da biz bir hata yaptığımızda annemiz babamız bize nasıl seslenir? Yavrum, canım oğlum, canım kızım, yavrucuğum bir taneciyim tatlım der değil mi? Allah ne buyuruyor o ayette biliyor musunuz? Ey yanlışlığa düşerek, haddi haşarak, nefislerine, canlarına, kendilerine zulmetmiş olan kullarım diyor. Şu şefkati görüyor musunuz? O kap karakibenin örtüsünün üzerindeki Zümer Suresinin bu ayetinde Allah gelin kullarım size bu kadar işaret ve alamet ve bu kadar cennete çağrı göndermeme rağmen hala gelmeyenleriniz varsa gelsinler. Alemler Sultanı'nın zamanına bir uğradığımızda günah üzerine günah işlemiş bir sahabi geldiğinde sevgililer sevgilisine uzarına yanağından dökülen pişmanlık gözyaşlarından sonra Ya Resulallah ben bu kadar doğruyu görüp bildiğim halde yine nefsim oyup bu yanlışları işledim. Ne olacak ya Resulallah? Ey filanca. Allah senin bu gözyaşlarındaki samimiyet ile seni affeder. Sen yeter ki yönel ona. Kulum diyen Rabbine. Allah'ım de yeter ki. Yeter ki Allah'ım de. Ya Resulallah çok günah işledim. Günahlarım çok. Ey filanca. Allah'ın rahmeti senin günahlarından daha çok. Rabbimizin rahmeti her an tecellilerini gösteriyor aslında. Efendimiz öyle buyuruyor. Pişmanlık tövbedir ve tövbe Pişmanlığı devam ettirmek, o hatalara bir daha dönmemektir. Ve Rabbim son nefese kadar, can boğaza gelinceye kadar bu kapıyı açık bırakıyor. Yeter ki kulucuklarım gelsinler diye. Bunu kendisine aşık olanlardan dinlediğimiz zaman Hazreti Ali'ye birisi geliyor, Radiyallahu an-halifeyken. Ey müminlerin emiri, gözyaşları içerisinde Ey emirel müminin Bir hata yaptım Sonra pişman oldum hemen tövbe ettim Allah bana bu kadar nimet vermişken Allah'a karşı böyle bir nankörlük yapabilir miyim? Deyip pişman oldum Bir müddet sonra yine aynı hatayı işledim Ve sonra kendimden utanarak Allah basirdir Seni her zaman ve her mekanda görmektedir Nasıl bu hatayı işledin dedim kendi kendime Yine tövbettim. Ama neden sonra? Yine tutamadım kendimi. Aynı günahı nefsime dayanamadım. Öyle güçlendirmişim ki nefsimi yanlışlarla ve o kadar çok irademi zayıflatmışım ki ibadetsizlik ile aynı hatayı yeniden yaptırdı. Allah senin her halini bilirken sen nasıl yapıyorsun diye yine pişman oldum ve yine aynı hatayı yapıyorum. Ne olur? Bir çukura düşmüşüm. ''Ne yapacağım bilemiyorum, tutun elimden kaldırın beni, yardım edin.'' dediğinde gözyaşları içerisinde, ''Ey filanca, Allah azze ve celle seni kendisine yaklaştırmak istemeseydi, kalbine ona yaklaşmak hissini vermezdi.'' ''Nefsin günah işlemekten bıkıncaya kadar, sen tövbeden bıkma.'' dedi. ''Nefsin günahı bırakıncaya kadar.'' Tövbeden vazgeçme. Ey cüdu keremine nihayet olmayan, kullarını lütuflarından mahrum bırakmayan Yarab. Sen sunmuşken bu kadar rahmetini, bu kadar ihsanını, Ey Rabbim, hadi isminin tecellisiyle, hadi isminin yüzüsü hürmetine, ey mutlak hidayetin tek sahibi, Ey kendisine yönelenlerin kalplerini, aşkının nurlarıyla donaltan, ey kendisine el açanların dualarına, kulum buyur diyen, ey kendisine aşkla yönelmek isteyenin bütün yollarını kendisine açan Allah'ım, bizlerin tüm yollarını sana çevir Allah'ım. Seni çok seviyoruz Allah'ım. Seni çok seviyoruz Allah'ım. Seni çok seviyoruz Allah'ım. Sana aşığız Allah'ım. Bazen bazılarımızdan gelen kırk dökük hadiselerden dolayı bizlere yardım buyur Ya Rabbi. Çiçenistan'da, Afganistan'da ve Pakistan'da ve Keşmir'de ve Filistin'de ve şu anda birçok kimsenin kendisinden haberdar olmayıp ancak ve ancak yalnız senin bildiğin tüm o garip mümin kardeşlerimize. Meta Nasrullah haykırışıyla haykırıp Allah'ın yardımı ne zaman diye haykıran kardeşlerimize ne olur ya Rabbi merhametini ihsan buyur. Onların o acıları karşısında onların o acılarından bir haber oluşumuzdan dolayı bizi bağışla ve... Müminler birbirlerinin kardeşidir. Öz kardeşten öte kardeş. Birbirlerinin canlarıdır canları. Can kardeşten öte. Birbirlerinin sevgilileridirler. Öz sevgililerden sevgili. Bilincini kalplerimize yerleştir. Ne olur ya Rabbi. Huzurunu aldığında bizleri Geldim ya Rabbi diyebilmek için. Bütün yeryüzünde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i yüreğini sana açmış, kalbine seni almış, yüreğini senin aşkına almış, hayatının merkezine seni alıp yuvasını peygamber kokusuyla Peygamberin hayat programıyla programlamaya çalışan bütün yeryüzündeki kardeşlerimizle bir olmayı, ümmet birinci ile yeniden tamamen dirilmeyi, üzerimizdeki toprakları silkelemeyi bizlere lütfeyle, bizi sunmuş olduğun bu Ramazan-ı Şerif gibi rahmet kapılarını, imkan kapılarına koşmakta bizi muvaffak kıl, ey güçler güçlüsü, ey zenginler zengini. Mescid-i Nebevi'deyiz. Rahmet mevsimi buram buram aşk kokan Mescid-i Nebevi'deyiz. Sevgililer sevgilisi bir kıssa aktarıyor eshabına, bir kıssa naklediyor tüm kıyamete kadar gelecek ümmetine. Kalplerinde bir rahmet çıkışı, kalplerinde bir ümit kapısı olsun diye Bir adam vardı. Hata üzerine hata işlemiş. İsyan üzerine isyan işlemiş. Yanlış üzerine yanlış işlemiş. Bazen çevresindekilerin etkisiyle, bazen bilerek kimsenin etkisi olmadan kendi iradesiyle, ama işlemiş. Aklınıza gelecek ve gelmeyecek kadar, belki insanlık onurundan çıkacak kadar, ve sonra 99 kişi öldürmüş. Haksız yere. Ama kalp ya. Çok pişman olmuş. Kafasını duvarlardan duvarlara vuruyor belki. Neden ve nasıl yaptım diye. Ama kalp hidayet nurlarıyla yeni buluşabilmiş. Daha doğrusu kalbini Allah'a daha yeni açabilmiş. Allah kimseyi zorla cennete koyamaz. Dilesi koyar da... ...kendi vaadine uymaz. Her şeyi yapabileceği halde... kimseye cehenneme de koymaz. Allah irade vermiştir. Ne isterseniz ekin tarlanıza. Ama ektiğinize karışmam ama... ...hasatınızdan sorumlusunuz. Bu kişi de pişman olmuş. Pişmanlık üzerine pişman. O köyden o köye... ...o kasabadan o kasabaya... ...kendini atıvermiş. Arıyormuş bir çıkış kapısı. Ben mahvum oldum... Ben yok mu oldum Asla bir dönüşüm yok mudur acaba Yönelsem alemler Rabbine Yönelsem her şeyin sahibine Allah'ım bu kaçak kulun sana geldi İsyan üzerine isyan isleyip Senden kaçan bu kaçak kulun Sana geldi desem Affetmez mi beni Tüm kapılar yüzüme kapandı Tek kapı sensin Sana geldim Allah'ım desem Ey zenginler zengini en fakir kulun geldi. Ey yüceler yücesi, zayıf kulun sana geldi desem, beni affetmez mi diye. Kasaba kasaba, şehir şehir dolaşıyordu. Ümitsizlik içerisinde. Ama belki bir ümit, belki bir rahmet kapısı çıkar da, belki kurtulurum diye. Kurtulmak istiyorum bu yanlış hayatından diyordu. Kurtulmak istiyorum... ''Şu 3-4 günlük dünya hayatındaki geçici zevklere aldanmışım ama ölümle buluşmam gerçekleşmeden dirilmek istiyorum.'' Allah'a vusla dilediyordu. Kimse kendisine cevap veremiyordu. Ve sonra sevgililer sevgilisi şöyle devam buyuruyorlardı. Kendisi soru verdi. ''Bu zamanın yeryüzündeki en büyük alimi kimdir?'' gideyim tutsun elimden kaldırsın beni bu çaresizliğim karşısında bana çare yolunu göstersin diye filanca zat dediler o ilimlere vakıf bir insan dediler git ona koş ona belki senin elinden tutar dediler koştu canı havliyle koştu her şeyiyle koştu her şeyi bırakıp koştu Tek bir şey vardı yanında. Yanlışları, hataları, arkasına bıraktığı günahları bir onları atamıyordu sırtından. Her şeyi bıraktı. Artık Ziya Güsef ayı, malı mülkü, eşi dostu bıraktı ama o günahları atmalıydı. Yanlışları atmalıydı. Koşu verdi canı havliyle. Koşu verdi. Birazcık ümidi vardı. Bu kadar ilimli, alim bir insansa, Bana mutlaka bir çıkış yılını gösterir diye ümit etti. Geldi o alimin karşısına, Efendim, Ben yanlış üzerine yanlış işledim. Yaptığım binlerce hata ve günah yetmezmiş gibi, Doksan dokuz kişi öldürdüm. Ama çok pişmanım. Gerçekten çok pişmanım. Gerçekten. Allah'tan af dilesem, beni affeder mi? O alim dedi ki, Allah seni asla affetmez dedi. Bu kadar günah işlemişsin, bu kadar isyan ve isyana girmişsin, bu kadar inkara ve zulme girmişsin, Allah seni affeder mi dedi. Yıkıldı, yıkıldı. Bütün dünya üzerine çöktü sanki. Her şey üzerine yıkıldı da, bir o ok kaldı sanki şu kainat binasının altında. Ve o anda, Madem Allah beni affetmeyecek o zaman seni de öldüreyim dedi ve onu da öldürdü. Yanlıştan insanları kurtaramazsak, insanları gafletten kurtaramazsak yanlışlar devam eder. İsyan ve yanlışlar karşısında ses çıkaramayanlar, yanlışlar devam ettiğinde itiraz hakkına sahip olamazlar ki. Sonra yine koşturdu şehir şehir. Belki o yüzinci kişiyi de öldürmek istemiyordu. Ama dünya başına yıkılmıştı sanki. Koşturdu, koşturdu, koşturdu. Bir soluk almaksızın sanki, nefes almaksızın sanki koşturdu. Ve yine sordu her yere. Bu yeryüzünün en meşhur, en bilgili alimi kimdir? Kilence zahid dediler. Son bir umutla, belki son bir kapı çalışla koşuyordu. Gözyaşlarındaki yakarışla beraber. Allahım, Allahım sana yönelemeyecek miyim? Sana uslatım gerçekleşmeyecek mi? Söz, her şeyi bıraktım Allahım, her şeyi terk ettim elimin tersiyle. Allahım, uslat gerçekleşmeyecek mi sana? Sana bu gerçekleşmeyecek mi? Ve koşu verdi o alimin huzuruna can havdiyle, son bir umut ile, son bir yöneliş ile. Efendim. Allah beni affeder mi? Bunca yanlışımdan sonra? Ey Allah'ın yanık kulu! Ey Allah'ın kalbini pişmanlık nimetiyle nimetlendirip kendisine tövbe kapılarına yönlendirdiği garip kulu! Allah'la senin arana kim girebilir ki? Allah'la senin arana ne girebilir ki? Yeter ki sen terk et! Yeter ki sen Allah'ım artık sen bir yana! Kainat bir yana da yeter ki. Yemin ediyorum ki, Her şeyi bıraktım efendim. Her şeyi terk ettim yemin ediyorum ki. Her şeyi elemin tersiyle itiverdim. Yemin ediyorum ki, Her şeyden pişmanım. Her şeyden pişmanım. Ey delikanlı! Eğer pişmansan, Allah'la aranda hiçbir şey yok ki. Yeter ki sen, onun yasak etmiş olduğu tüm yasaklardan yüz çevir ve koş ona, koş ona, koş, koş. O sana rahmetin açmışken koş. Ey delikanlı, madem kalbin onun aşkının dolmasını bekliyor, aç yüreğini sonuna kadar. ''Aç kalbinin bütün kabılarını. Kalbin sonbahar ikliminden çıksın artık delikanlı. Kalbin artık ilkbaharın serinliğiyle, o civciv, o mis gibi kuşçukların ötüşüyle, o mis gibi çiçeklerin açışıyla, o taze meyvelerin çıkışıyla yeşellensin. Haydi ve koş Allah'a delikanlı.'' ''Madem her şeyi terk ettin, öncelikle yapman gereken şey kendi kendine tüm yanlış ortamları terk etmen olacak.'' Bak, madem pişmanlıkla Allah'a yöneliyorsun, Allah affetmek istemeseydi, affetme yollarına seni ulaştırmazdı. Sevmeseydi, sevme yollarını ulaştırmazdı. Ey vedud olan Allah'ım, ne kadar büyüksün. Ve bu kişiye denildi ki, delikanlı, arkadaşlarını terk et, her şeyi terk et. Kendini temizleyinceye kadar, tezkiye edinceye kadar, Tövbendeki sebat tohumunu kuvvetli bir kavak ağacı gibi, Kuvvetli bir hurma ağacı gibi, kuvvetli bir demir gibi, kuvvetli bir dağ gibi yerleştirene kadar, Ve filanca yere koş, filanca yerde hep abid insanlar var, Hayatlarının tüm nizamını, Allah'a endeksli kurmuş insanlar var. Hayatlarını aşk üzerine kurmuş insanlar var. Onlara koş. Oraya koş. Allah bu yola koşmanın hürmetine, senin rahmetinin bağrına basacaktır. Bedeli kanlı koşuyordu. Bu sefer sevinç gözyaşları vardı. Bu sefer sevincin gözyaşları vardı. Koşuyordu delikanlı. Ama neden sonra... Yolda ruhunu teslim etti. Bu heyecanı yüreği kaldırmadı belki. Delikanlı. Bu kadar aşkı, bu kadar heyecanı yüreği kaldırmadı belki. Daha yarı yola gelmemişti ki ruhunu teslim etti. Ve sonra rahmet melekleri ve azap melekleri geldi diyor sevgililer sevgilisi. Azap melekleri, bu kişi bu kadar yanlış yapmıştır ve henüz hakkıyla tövbenin gereğini yapmamıştır. Onun yeri azap yurdudur deyip azap yurduna. Rahmet melekleri ise hayır. Belki yapamadı henüz ama yapmaya gidiyordu. Terk etmişti her şeyi. Allah'a koşmak için koşuyordu buraya deyip oraya almak istiyorlardı. Ve Allah bir melek gönderdi o günahkar kulu için. Ey melekler nidası geldi o melek aracılığıyla. Allah emrediyor ki, o kişinin günaş dediği yer ile ibadet edenlerin mekanın olan yakınlığı ölçülsün, nereye daha yakınsa oraya alınsın diye. Eğer günaş dediği mekana ise azap meleklerine, rahmet insanlarının yanına gitmeye yakınsa rahmet meleklerine verilsin. Ve sevgililer sevgilisi tebessüm etti o anda. Sahabiler, Efendimizin tebessümü karşısında kalpleri heyecan ve sevinç içerisinde, inşirah edip açılınca Allah ne yaptı biliyor musunuz buyurdu. Allah o insanı günahkar insanların oraya daha yakın olmasına rağmen onu melekler fark etmediği halde o abid insanların oraya yani dil ile yaptığı, kalp ile yaşadığı tövbesini tüm hayatına geçirmek üzere gittiği insanların yanına yakın etti ve böylece onu affedip kadına çekti diyordu. Allah'ım ''İnnehu huve tevvâburrahîm'' ''Muhakkak isen, tevvâbsın, sana yönelenlerin tövbesini kabul eden ve sana yönelenleri Allah'ım sana aşığım diyenlerin soruallerine, karışlarına kulum diyensin, bizlere merhametini buyur.'' Ve sevgililer sevgilisi diyordu, ''Allah bütün günahlardan yüz çevirmiş, genci sevdiği kadar hiç kimseyi sevmez.'' Ve Yaşı kemale geldiği halde günahları terk etmeyen ihtiyardan daha çok boz ettiği ve değersiz kıldığı kimse de yoktur. Evet. Rahmet ayı Ramazan, günahları yakıp erittiği için Ramazan adını alan Ramazan ayında gelin hep beraber Allah ile olan kontratımızı tazeleyelim. Allah'ın bize sunduğu bu imkanı en güzel şekilde değerlendirelim amelimiz amel olsun kırk dökük değil de amelimiz amel olsun oruçluyuz elhamdülillah hepimiz Rabbim orucumuzla orucu tutanları rahmetine kabul etsin ama orucumuzda bilhassa savaş altında olan kardeşlerimizi daha iyi anlayalım ne olur Allah aşkına İftar yemeği bile bulamadığı halde ve savaş ortamında bulunduğu halde sağlık problemi ya da savaş altında bulunmasından dolayı belki orucunu bırakmakla ruhsatı olduğu halde yine de Allah'ım oruçluyken vuslatım sana olsun deyip oruçlu halde Allah ile vuslatı şehadeti bekleyen mümin kardeşlerimizi düşünelim. İftarımızda ne olur onlara dua edelim. Ne olur. Ve elimizden gelen her şeyi yapalım. Orucumuz oruç olsun diyor ve Bugünkü sohbetimizi burada tamamlıyorum. Rabbim gibesis, lemimesiz, iftirasız, hasetsiz, yalnızsız, dil ile, göz ile, kulak ile, mide ile, beden ile, ayak ile, ...tüm azalarımız ile oruç tutup... ...ramazanın bütün hakikatine... ...istifadesiyle... ...hayatımızı... ...sözleşmeyi tam yapıp... ...cennet bahçesine çevirebilmeyi... ...bizlere lütfeylesin. Allah'a emanet olunuz efendim... ...ramazanın hikmetiyle... ...ramazanın rahmetiyle ve bereketiyle... ...sonunda rahmeti... ...cehennemden beratı elde edemeyeni ...yazıklar olsun hitabından... ...uzak bir ramazan içerisinde... Rahmeti rahmet gibi yaşayan, rahmet olan ve rahmet sunan bir Ramazan ayında olmanın duasıyla dualarımızdasınız. Dualarınıza alınız lütfen sizleri diyor. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.